Yel mi, mi? Ölümünün 400. yılında... ...Kıvrak Zekanın Prensi Cervantes... ...yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan... ...Jale Parla. Değirmen öğütür, yel üfürür... ...siler süpürür... ...ama zamana direnen Don Quixote... ...yel değirmenlerine saldırdığından beri geçen... ...bu 400 yıl boyunca... Sayısız edebiyat, resim, müzik yapıtına esin kaynağı olmuştur. Hangi sihirli formülle yaratılmıştı ki Cervantes'in bu unutulmaz kahramanı? En bağnaz dindardan, en varoluşçu dinsize, en dünyevi hayalperestten en mistik keşişe, en dogmatik akılcıdan, en umarsız romantiye sayılamayacak kadar çok roman kişisi, onun çocukları ve torunları olarak dünya yazınında boy gösterdiler. Elbette edebiyat tarihçisiyim diyen herkesin bu formüle ilişkin bir açıklaması var. Ve bu açıklamaların her biri de son derece mantıklı, ilginç kayda değer açıklamalar. Ama bana sorarsanız, Cervantes'in yaşamı ve yaşadığı ortamı düşündüğümüzde, ben Don Quixote karakterinin insanın kendi kendisine sorduğu, Sen kim oluyorsun da bu işlere kalkıştın? Sen kendini ne sanıyorsun da bu boş hayallere kapıldın türü sorulardan doğduğunu sanıyorum. Çünkü her ne kadar çağlar boyu bütün sanatçıların muhayyelesini tutuşturan bu Don Kişot, yazarının çağının ve o çağın edebiyatının mucizevi bir bileşimi ise de, böyle bir karakter ancak insan ilk önce kendine dönüp bakarsa, baktıktan sonra kendine kızarsa, Ve kızdıktan sonra da kimi zaman tatlı, kimi zaman acı gülümsemeyi becerebilirse yaratılabilirdi. Sen kim oluyorsun da diye başlayan bir soru elbette ben kimim sorusuyla ilintilidir. Bu soruyu sormak ise herkesin harcı değildir. Ama bazı öyle kültürel ve yaşamsal ortamlar vardır ki insan kaçınılmaz biçimde bu soruyu sormaya yöneltir. Cervantes'in yaşadığı 17. yüzyıl İspanya'sı, daha da önemlisi Avrupa'sı böyle bir ortamdı. Sokrates'in Atina'nın altın çağının sonuna yaklaştığı zaman sorduğu bu soru, İspanya altın çağının sonuna yaklaşırken orada da yankılandı. Çünkü Cervantes Erasmus'un öğrencisiydi, Erasmus da Sokrates'in. Hümanist düşüncenin babadan oğula miras kalan bu sorusunun yanıtını bulmak için... insanın çağının genel geçer değerlerini yeniden gözden geçirmesi, verili kimlikleri sorgulaması gerekiyordu. Don Quixote da böyle yaparak yola çıktı, kendini okuduğu kitaplara göre yeniden yaratarak. Sanki kendi yönetici bir oyunun sahnesine çıkmaya hazırlanırcasına, büyük dedelerinden kalma, paslanmış, küf tutmuş, yüzyıllardır unutulmuş sırfları temizleyip, ...miğferine kartondan bir siperlik yapıp... kılıcını da kuşanıp yeni rolüne hazırlanırken... ...bu rolün kurmacalığını bilircesine... ...birinci denemede paramparça olan siperliğini... ...ikinci bir denemeye tabi tutmadı. Çünkü Lamançal'a yaratıcı asilzade Don Quixote... ...asıl adıyla ve köyünde bilindiği üzere... ...iyi yürekli Alonso Quijano... ...fiyaskoyla sonuçlanan ilk serüveninden sonra... ...kendisini yolda yaralı bulan köylüsüne söylediği gibi... Kim olduğunu da kim olabileceğini de gayet iyi biliyordu. O isterse Fransa'nın 12 asizadesinin hepsi, hatta meşhur dokuzların hepsi olabilirdi ve azimliydi. Her birinin tek tek ve hepsinin birlikte gösterdiği kahramanlıkları geçecekti onun kahramanlıkları. Bir dünya kuruyordu kendine. Ve Rönesans'ta çok sevilen bir benzetmeyle bu dünya bir sahneydi. Oyuncuları da ancak ve ancak Don Quixote'un belirlediği kimliklerle, ...ve onun dağıttığı rollerde o sahnede yer alabileceklerdi. Bu sahnede Don Quixote'un uydurduğu sözcüklerin şiiri... ...Dulcinea Del Toboso gibi, Rosinante gibi... ...gündelik yaşamın kaba dilini kovacaktı. Her şey ben kimim diye sorabildiği kadar... ...ben kim olabilirim diye sorma cesaretini de gösteren... ...bu şövalyenin kurallarına uymalıydı. Uymazsa ne olurdu? Şövalye kızar, yel değirmenlerine saldırır... ...bir güzel dayak yer... Ama azimle ayağa kalkıp oyununa kaldığı yerden devam ederdi. O yazarının kendi kendisini ettiği bir sistem sonunda Leman çövalarına saldığı "Sen kim oluyorsun da dünyayı değiştirmeye, edebiyatı değiştirmeye kalkıyorsun" diyerek yarattığı gölgesi, ikizi diğer beni ve bu sayede umutsuzluğunu mizaha dönüştürebildiği gerçek kişiliğiydi. Gel mi deirmem mi? Ölümünün 400. yılında Kıvrak zekanın prensi Cervantes yeniden Açık Radyoda. Hazırlayan ve sunan Jale Parla. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.